Hz. Peygamber'e şiirimi okuduğumda öfkelenerek, ''Ey Eba Leyla, daha fazlası da nesidir?'' diye sordular, ''Cennettir.'' dediğimde de, ''Allah dilerse.'' buyurdular, ''Bu kez, ortalığın selametini koruyamayan him de hayır yoktur, numaralı konu.'' diye başlayan beyti okudum, bunun üzerine Hz. Peygamber bana, ''Çok güzel söyledin, Allah Teala ağzını korusun ve bozulmasını önlesin.'' diye dua ettiler, Abdullah bin Sırad şöyle diyor, ''Ben onu gördüğümde dolu tanesi gibi dişlere sahipti ve bir tane.